اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَتُونَ ayetince yüceler yücesi sahibimiz Allah tarafından bir kardeş, bir aile olduğumuz ve ilan edildiğimizin şuurunu hiçbir zaman unutmadan yaşayabilmek. Kötü niyetli art niyetli sinsi düşmanların şeytanlaşmış vasıflarla özellendirilen kişilerin fitnelerine kapılmadan beş namazlarda Fatiha süresi vesilesiyle istediğimiz sırat-ı müstakime adım adım ailemizle yani ümmet ile yürüyebilmek. Bazı çevrelerde günahtan kaçınmak adeta ayıp ad Namus, iffet, Haya duygusu ve mefhumları kalabalık ana caddelerden süratle dar sokaklara, kenar mahallelere, kuyutu evlere doğru koşuşuyorlar. Kendilerini bir evden içeri atıyorlar. Tam rahat bir nefes alacaklarken karşılarındaki akıl almaz makine dünyanın ta öte ucundan görüntüler sergilemeye ve ışınlarla mermi yağdırmaya başlıyor. Ne yapacaklarını şaşırıyor ve ümitsizlik içinde sadece ahir zaman demekle yetiniliyor. Ötede birçok hanede Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın mucizesi yeniden yaşanıyor. Bu ateşin ortasında bahçeler, bağlar, bülbüller, güller. Bu kavganın sonu merak ediliyor. Ateş mi suyu yutacak yoksa su mu ateşi söndürecek? Bir beldede kışın en şiddetli devresinde bir tane olsun hurma yetiştirebilmişseniz bunun manası şudur. Bu yerde hurma olur. Mesela durum sadece bundan ibaret değil. Mesele bizim gayretimize, iştiyakımıza, himmetimize kalmıştır. Gece gündüz soğuk aleyhtarı gösteriler yapmak, bağırmak, çağırmak, soğukla kavga etmek meseleyi halledecek değildir. O bir hurmayı bin yapmanın, milyonlar yapmanın yolunu aramak gerek. Gözümüzün önünden hiç ayrılmayan günümüz fitnesi bazı Müslümanları gayrete getirirken bazılarını da ümitsizliğe düşürebiliyor. Bunlar içlerindeki feverana yön veremediklerinden teselliyi günahlara sövmede, asilere çatmada, onları kafirlikle itham etmede buluyorlar. Şeytan. Bu gibi Müslümanlara büyük bir fitnenin tehlikenin dehşetli bir uçurumun kenarına iti veriyor. Arzu eder misiniz? Sevgilimiz Hazreti Ahmed'i, Mahmud'u, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi dinleyelim. Kim kardeşine kafir derse ikisinden biri mutlaka kafir olur. Eğer itham edilen kafir değilse küfür itham edene döner. İşte dostlar, yağmurdan kaçarken doluya tutulmanın en acı tablosu. Nefis durmadan zorluyor. Şeytan aralıksız teşvik ediyor. Şuna söv, bunu döv, şuna kafir, buna münafık de. Bu büyük bir yaranmazdır. Üzerinde çok durul sayırıdır. Karşımızda hata işleyen, yanlış yapan, kötüye giden, günah işleyen tanımadığımız biri. İç alemimizde bir kavga. Kötüye yormakla su izan. İyi yormakla hüsnüzan arasında kalıyoruz. Nefis diyor ki bu adam kafir olmasa bu günahı bu hatayı işlemez. Kalp, gönül ve vicdan diyor ki büyük günah işlemek kişiyi kafir etmez. Belki bu günahı küfründen değil de nefsine hakim olamadığından veyahut cahilliğinden veyahut nefsinin verdiği vesveseler karşısında toplum mühendislerinin yoluna düşmesinden işlemekte. Günahkardır, fasıktır ama kafir olduğunu hemen iddia etmemek gerekir diyerek tedbir yolunu tutuyor. Yakın tarihimizde bir fetret devri yaşadık. Hurafeler hortladı, bozuk fikirler yeniden canlandı. Yine tekfir moda oldu ama Hz. Ali zamanındaki hariciler tarafından değil. İşin tuhaf tarafı bu işi yapanlar haricilik nedir, mutezile nedir hatta eflaz-ı küfür nedir de bilmiyorlar. Ezberledikleri bazı sloganları soğuk damga yaptırmış, önlerine gelenin alnına basıyorlar. Bunlar, sevgilimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tekfirle ilgili uyarı hadisinin de gafilleriydi. Peki nedir tekfir? Tekfir meselesine küfrün tarifinden bir not açmak, birazdan arz edeceği mübarek sahabeyi daha iyi anlamamıza belki katkı sağlar. Lügat manasıyla küfür, nimete karşı nankörlük etmek ve nimeti gizlemek, küfran etmek manasına geliyor. Dini istilahtaysa küfür, hiçbir zorlama olmaksızın kendi irade ve isteğiyle iman hakikatlerini inkar ve tekzip etmek yahut kabul etmemek, tasdik etmemek, iman edilmesi gereken mukaddesatı tahkir etmek, onlarla alay etmek, haramı helal, helali haram kabul etmek manasında kullanılıyor. İman nasıl kalbin tasdığı ki ve lisanın ikrarıyla sabit oluyorsa, küfür de aynı yolla sabit oluyor. Bu noktada karşımıza elfazı ı küfür bahse çıkıyor. Yani küfür olan sözler. Bu sözleri işittiğimiz bir kimseye hemen kafir diyebilir miyiz? Burada şu soruyu sormak gerekir. Belki bazı ulemanın dediği gibi. Onun kalbi hakkında bilgimiz var mı? O bu sözü ya da bu sözleri cehaletinden mi söylüyor Yoksa mukaddesata düşmanlık namına yahut onunla alay etmek niyetiyle mi? Bu nokta mühim olsa gerek. Fitneleri kapıyı kapatmak açısından. Ve bu incelik fiiller ile ameller içinde geçerli. Merhum elmalı hamdi yazır, tekzi bir fiil ile Adem'i fiil arasında büyük fark vardır diyerek bu noktaya dikkat çekiyor. Tekzi bir fiil, bir işin, bir hareketin, bir vazifenin inkar edilmesi böyle bir şey yoktur demesi halinde olur. Âdem-i fiil ise o işin, o fiilin varlığı kabul edilmekle birlikte yapılmaması yerine getirilmemesi. Namazı inkar etmek başka, namazı kılamamak başka. Birincisi tekzip, ikincisi ise hüsnü zannımız üzerince Âdem-i fiil değil midir? Buna göre bir insan Kur'an-ı Kerim'in namaz emrini inkar ederse küfre girer. Ama bu emri kabul ettiği halde namaz kılmazsa, kılamazsa kafir diyebilir miyiz? Haramları işlemek de böyle değil mi? Faiz alıp vermeyi Kur'an'ın yasak ettiğini, bunun ilahi bir yasak olduğunu kabul eden bir insanın nefsine mağlup olarak ya da şeytanın vesveselerine mağlup olarak ya da çevresindeki insanların fiiliyatlarına mağlup olarak bu haram işlemesi halinde kafir olmayacağını açıkça bilmemiz gerekmez mi? Bir kimsenin sarf ettiği bir söz birçok yönleriyle küfürü gerektiriyor da bir yönüyle küfürden kurtarıyorsa bizim onu tercih etmemiz gerekmez mi? Zira Müslümanlar hakkında hüsnüzan, hakkında iyi düşünmek esas değil mi? Bu ilim ve irfan saçan ifadelerde iki yaramızı birden seyrediyoruz. Birisi suizan, yani kötüye yormak, karşılaşılan hadiseleri, olumsuz değerlendirmek. Diğeri de hüsnüzan, iyiye yormak, bir ümit ışığı aramak, onu kazanmak adına. Demek ki bir müminde, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyen bir müminde, imandan kaynaklanmayan, belki cehaletten, belki sefahatten yahut, başka bir kaynaktan beslenen sıfatlar bulunabilir. Yine o müminin imanından kaynaklanan birçok da masum sıfatı bulunabilir. İşte bu sıfatlar o zata kafir denilmesine mani olmaz mı? Onun dilinden küfrü icap eden bir söz çıkmışsa ya da yaptığı bir şeyden küfrü ifade eden bir fiyalat çıkıyorsa o mümin imandan kaynaklanmayan ve ancak kafirlere yakışacak fiiller işlemişse biraz önceki ölçüye göre Bunların küfüründen doğduğunu yani o adamın küfür niyetiyle İslam'ı inkar kastıyla bunları yaptığını kesinlikle vermemizi engellemiyor mu? Yani yaptığı o işin, söylediği sözün, taşıdığı sıfatın onu kafir olduğuna delil olması şüpheli değil mi? Bunları inkar kastıyla mı yaptığını katiye olarak bilemiyoruz. Ama kendisinin mümin olduğunu biliyoruz. Kendisinden sorsak ben müminim, müslümanım diyecek. Buna göre İmanın delaletinde yakin var, kesinlik var, katiyet var. Ama küfrün varlığında şek var, şüphe var, zan var, tahmin var. Biz yakini şek ile iptal edebilir miyiz? O insana inkarcı diyebilir miyiz? 70 yıl küfür içinde olan bir anda iman ile şereflenebiliyor ve 70 yılda küfrü silinebiliyor. Kaldı ki her daim mümin olduğunu söyleyerek ve İmkan dahilinde kendi gayretiyle bu tevhid akidesi doğrultusunda gayret sarf eden kişiye, Hüsnü bakmamız mümin olarak, bir Muhammedi olarak, bir muvahhid olarak üzerimize düşen bir ahlak, bir bakış acısı olmalı değil mi? Yeri gelmişken bir dipnot daha arz etmiş olayım bir hadis-i şerif vesilesiyle. Yine Medine'nin sultanı Hz. Muhammed Mustafa'mız, Sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifinde münafığın alametlerini şöyle sıraladığını biliyoruz. Konuşunca yalan söyler, söz verince sözünü tutmaz, kendine itimat edilince ihanet eder. Aslında bu hadis-i şerifte büyük bir terbiye metodu saklı değil mi? Bu hadisi yanlış değerlendirenler de dahil olmak üzere. Her müslüman çok iyi bilir ki yalan söylemek, sözünde durmamak, emanete ihanet etmek insanı kafir etmez. Yine hepimiz biliriz ki münafık kafirden daha alçaktır. Çünkü münafık gerçekte kafir olduğu halde küfrünü gizleyen Müslüman görünen kimsedir. Bu adam İslam'ın gizli düşmanıdır ve açık düşmandan daha tehlikelidir. Sizi ne zaman ve nasıl vuracağı bilinmez. Şimdi yalan söyleyen bir Müslümanın böyle hain bir kafirden daha aşağı olduğunu söylemek viddana sar mı? Elbette ki hayır. O halde hadesi şerifteki inceliği şöyle arz etmek uygun olmaz mı? Efendimiz bu sözüyle müminlere ihtar ediyor. Sakın şu günahlara yaklaşmayınız. Çünkü onlar kafirden daha alçak olan münafığın sıfatlarıdır. Bu fevkalade tesirli bir ikaz. Bir sakındırma metodu, bir eğitim metodu. Meclid-i Nebi'nin tam arka kısmındaki Sufve Üniversitesi'nde eshabını yetiştirme metodu olarak Allah Resulü Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu metodu kullanıyordu diğerlerindeki gibi. Bu inceliği sezmeyerek, Söz konusu günahları, hataları, yanlışları işleyen bir mümini nifaka girmekle itham etmek, tekfir gibi büyük bir cinayet, büyük bir vebal, büyük bir cehalet ve dehşetli bir suizana girmek. Nasıl bir iştir? Bir fıkrayla belki bu konuyu bağdaşlamak, birleştirmek, nihayete ulaştırmak gerek. Bir adama kap takmışlar ördek diye. İsmini vermez, onu böylece çağırırlarmış. Bir gün birisi laf arasında bugün hava bulutlu demiş. Adam sen bana niçin ördek dedin? Bunu nasıl yaparsın diye başlamış hakaretler yağdırmaya. Berik neye uğradığını şaşırmış ve nazikane sormuş. "Kardeşim ben sana ne zaman ördek dedim?" aldığı cevap şu olmuş. "Hava bulutlu oldu mu yağmur yağar. Yağmur yağdığı mı su göllenir, gölde de ördekler yüzer." Bugün yanlışa girmiş müminlerin her sözünü ve hareketini binbir bahane ile küfre yoran insanlara rastlamak mümkün olabiliyor. Alimlerimiz, ariflerimiz, önderlerimiz böyle mi yapıyorlar? Onu sorgulamamız lazım. İşte size lafızları ile birbirine çok benzeyen iki ifade. Bizim vazifemiz evvela nefsimizi birinci gruba sokmaya çabalamak, başkalarının da böyle olmalarına gayret etmek, diğer gruba bilmeyerek düşen kardeşlerimizin kurtuluşuna gayret edip dua etmek. Bu noktada hadisi şerif müminler için büyük bir irşat. Ne diyordu hadis-i şerifte efendimiz? Ebu Hüreyre anlatıyor. Resulullah Aleyhissat ve Selam'a "Ey Allah'ın Resulü, müşriklere beddua et, onları lanetle." demişti. Efendimiz, "Ben ancak rahmet olarak gönderildim. Lanetçi olarak değil." diyerek o düşünceyi reddetmişlerdi. Konunun geldiği yer. Şimdi öyle bir sahabeyi paylaşacağız ki sizlerle. Yine fitnelerden kaynaklanan tekfirlerin gündemde taşındığı bir ortamda Asr-ı Saadet'in son dönemlerinde, fitnebazların ortaya koyduğu fitnelerle yine kendisi gibi çok değerli, kendisi gibi hem Allah katında hem Nebisi katında çok kıymetli olan bir sahabiyi paylaşacağız. O sahabi ki Zübeyir bin Avvam. Müslüman olduğunda kaynaklar 12-16 yaşları arasında olduğunu söylerler. İman eden dördüncü kişi olarak şereflendiği de kaynaklar arasında geçer. Hayatta iman ettiği zaman amca ona çok kızmıştı. Bu yüzden onu bir hasıra sarıyor, ateşe sokup çıkarıyor ve küfre dönüp butlara tapmasını istiyordu. O ise asla küfre dönmem, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor, yapılan bütün işkencelere büyük bir sabır ve metanetle tahammül ediyordu. Bir defasında... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müşrikler tarafından şehit edildi diye yalan bir haber yayıldı Mekke'de. Zübeyir bin Avvam, o genç delikanlı, bunu duyunca derhal kılıcını çekiyordu, büyük bir heyecanla müşriklerin üzerine doğru koşmaya başlamıştı. Bu esnada tevafuken, Efendimiz aleyhisselatü vesselama rastladı yolda. Efendimiz, ''Nereye koşuyorsun Zübeyir böyle?'' diye sorunca, ve ya Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Sizin şehit edildiğinize dair bir haber duydum. Bunun üzerine intikamınızı almak üzere yola çıktım. Efendimiz tebessüm ediyordu. Zübeyir bin Avvam'ın çektiği bu ilk mücadele kılıcı, işte hak için zalimlere karşı çekilen ilk kılıç olarak İslam tarihinde yerini alıyordu. İman edenler arttıkça Mekke'de müşriklerin Müslümanlara yaptığı işkenceler çok şiddetlenmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabilerin işkenceler altında kıvrandıklarını, iman hakikatince zerre kadar taviz vermemelerine rağmen oralarda rencide olmaları, işkenceler altında şehadete kadar koşmalarını görünce ''Ey ashabım, şimdi yeryüzüne dağıldınız. Allah sizi yine toplar.'' buyurdular. ''Nereye gidelim ya Resulallah?'' dediklerinde Efendimiz mübarek eliyle bugünkü Etiyopya ülkesi Habeşistan ülkesine işaret ettiler. Oraya gidiniz. İnşallah Allah sizi rahatlığa kavuşturacaktır buyurdular. Bunun üzerine Bilset'in 5. yılında aralarında Hz. Zubeyir bin Avam'ın da bulunduğu 15 kişilik ilk muhacir kafilesi müşriklere yani buta tapanlara duyurmadan Mekke'den ayrıldılar. Habeşistan hükümdarı Necaşi gelen muhacirlere çok iyi davranmıştı. Rahat ve huzurlarını sağlıyordu. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Medine hicret ettiği zaman Zübeyir bin Avam hazretleri Ensardan Kah Malik ile kardeş yapıldı. Hicretten iki yıl sonra Mekkeli Müşriklerle Bedir Savaşı, Bedir Gasvesi gerçekleştiğinde, bu savaşta Eshab-ı 313 kişiydi ve Mekkeli Müşrikler 1000 kadardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bedir Muharebesinde Zübeyy bin Avvam'ı sağ kanadı kumandan tayin etmişti. Ve melekler alametli ve nişanlıdırlar. Siz de kendinize birer alamet ve nişan yapınız buyurdular. Bunun üzerine Zübeyir bin Avvam başına bir sarık sardı, her iki taraf bütün güçleriyle saldırıya geçti. Hz. Zübeyir'in Bedir harbi esnasında gösterdiği kahramanlık, gözü pek davranışlar, fedakarlık ve sebatı çok büyüktü. Vücudunda belki yaralanmadık yer kalmamıştı. Bedir gazvesinin Müslümanların ve eshabın galibiyetiyle neticelenip onun sahabe şehit olmuştu. Ama Zubeyir oradaydı. Uhud gazvesine de katılan Zübeyir bin Avvam, Orada da yine aynı sebat ve düşünceyle büyük kahramanlıklar göstermişti. Başına sarı bir sarık sararak müşriklerin sancaktarına saldırmıştı. Yedi arkadaşıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında şehit oluncaya kadar ayrılmamak üzere yemin eden kişilerden beriydi. Müşrik okçuları Efendimiz ve Vesselam'ı o Uhud'da savaşın ikinci bölümünde, yani müminlerin okçular tepesinden inmeye başlamalarıyla değişen ikinci evresinde, Efendimiz ok yağmuruna tutulunca Eshab-ı Efendimiz'i ortalarına aldılar. Atılan oklar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hedef olarak seçiyordu. Oklar o kadar çoktu ki Efendimiz'in sağından solundan önünden arkasından sürekli oklar geçiyordu. Müşriklerin bu kuşatması karşısında Hz. Zübeyir bin Avvam ve arkadaşları Peygamber Efendimiz'i pervane gibi dönerek gelen oklara kılıçlara karşı vücutlarını siper ettiler. Hatta Zübeyir bin Avvam o oklardan bir tanesine engel olamadığından Efendimiz'e gidiyor diye elini uzatmış ve eline bir ok girerek elini çolak bırakmıştır diye bazı tarih kaynaklarında bunu görmekteyiz. Hendek kazasında da bulunuyordu Zübeyir bin Avva. Eshab-ı kirama hiyanet eden ve müşriklerle birlikte hareket eden Kureyza Yahudilerine gidip onların tutum ve davranışlarını öğrenip Efendimiz'e istihbarat sağlıyordu. Hendek Savaşı'nda müşrikler bozguna uğramışlardı. Hayber'in fethinde de büyük kahramanlıklar gösteriyordu Zübeyir abam. Avvam. Neticede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her adımında Hz. Ali gibi, Ebu Bekir Ömer gibi, Osman Ebu Ubeyde bin Cerrah gibi, Talha gibi Zübeyir de aynı yere adımını atıyordu. Mekke fethi için hazırlanan orduda Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendi sancağını Zübeyir bin Avvam'a taşıtırmıştı. cennet Mualla kabristanın olduğu yere Efendimiz çadır kurduğunda onun ilerisindeki cin mescidinin tam karşısında bulunan Radya mescidine sancağını diktirmiş ve orada Efendimiz namaz kılarak Zübeyir bin Avvam'ı onurlandırdığı gibi oradaki dualarıyla da Mekke'nin fetini belki o geriden gerçekleştirmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye yaklaşınca kolları ayırdığı ordunun bir kısmına Zübehir bin Avvam'ı tayin ettirmişti. Mekke'nin fethinden sonra meydana gelen Huneyn gazvesinde de büyük kahramanlıklar gösteriyordu Zübehir bin Avvam. Taif muhasarasına, Tebuk seferine ve daha hacına da katılmıştı. Sergilediği bu sebatkar hayatı, sıratı mustakimce yaşadığı hayat sadece Efendimiz hayatta olduğu sürece değildi. Hz. Ebubekir'in halifeliği zamanında bir müddet sakin bir hayat yaşamaya çalıştı Zübeyir bin Avvam. Ancak bu sakin süren hayatını yine cihada adayarak geçirmek tercih etti. Yetiştirmek, insanlara Allah Resulünden öğrendiği hakikatleri anlatmak ve bu doğrultuda gereken her türlü cihadı, fiili cihat, kasvedeki cihat, eğitimdeki cihat, her şeydeki mücadelesini cihadi anlamda gerçekleştiriyordu. Hz. Ömer halifeli sırasında Büyük Yermük Savaşı'na da katılmıştı. Mısır'ın kalbi olan Futsat şehrini zapt etmek için Amir bin As, Hz. Ömer'den 4 bin kişilik kuvvet istediğinde Hz. Ömer ona 4 kişi göndermişti. Bunlar Zübeyir bin Avvam, Mikdat bin Esved, Ubade bin Samit ve Mesmele bin Muhalletti. Bu mübarek genç sahabiler. Yedi aylık muhasaradan sonra Fustat şehrini zapt etmeye muvaffak olmuşlardı. Sonra İskenderiye'nin üzerine yürüyerek buranın alınmasına da büyük etki sağlıyorlardı. Koşuyorlardı sürekli. Mücadeleye, ilim, merhamet ve sevgi medeniyeti İslam'ın sancağının ulaşması gereken her yere koşuyorlardı. Yaşları beşken de, elli beşken de, ömürleri yetseydi, beş yüzde olsaydı koşuyorlardı, koşmaktaydılar, koşacaklardı. Hazreti Zubeyr bin Avvam 656 tarihinde yapılan Cemal vakasında Hazreti Ayşe'nin ordusunda çarpışmıştı. Hazreti Ali'ye karşı olan bu ordunun içinde bulunmuştu. Ancak Hazreti Ali ile karşılaşmıştı savaş esnasında ve Hazreti Ali radıyallahu anh bu hadisenin ve savaşın büyük bir fitne olduğunu Münafıkların çıkardığı bu fitneler karşısında birlik ve dirlik göstermek gerekirken Hucurat suresinde buyurulan, ''Ey müminler! Size bir fasık haber getirirse onu iyice araştırmadan bir fiiliyatta bulunmayın. Olur ki yanlışlık yaparsınız.'' ayetini hatırlatıyordu. Ve sonra Hz. Ali radıyallahu anh kendisine şöyle diyecekti. ''Ey Abdullah'ın babası Zubeyir, Seni buraya getiren nedir?'' Zübeyir bin Avvam diyordu. Hazreti Osman'ın kanını istemeye geldim. Hazreti Ali diyordu. Osman'ın kanını mı istiyorsun? Ey Zübeyir, Osman kardeşimdi. Allah Osman'ı şehit edenleri kahretsin. Ey Zübeyir, Resulullah hatırlıyor musun filanca günde Medine'de beraber oturuyorken sana şöyle demişti. Sen ey Zübeyir, haksız olduğun halde Ali ile savaşacaksın dediğini hatırlıyor musun demişti. Zübeyir kalmıştı. Duraklamıştı, elindeki kılıcı yere düşecekti ve şöyle diyecekti. O savaş esnasında, ey Ali, Allah şahidimdir ki bu dediğin söz doğrudur. Ey Zübeyir, dedi Aset Ali, öyleyse neden benimle hala savaşıyorsun? Zübeyir bin Avvama Hazretleri bunun üzerine, ey Ali, fitnelerden müsebbip vallahi bunu unutmuştum. Şayet hatırlasaydım, sana karşı çıkmazdım, seninle savaşmazdım diyecekti. İşte sahabi farkı. Hataya düşmek, vesveselere kapılmak. Ama doğruyu öğrendiği anda, hatırladığı anda, gördüğü anda, hatayı olduğu anda terk edip yapılması gerekeni yapmak. Bu Konuşmadan sonra Zübeyir bin Avvam savaş meydanını terk ederek Medine'ye doğru hareket etmeye başladı. Medine'nin kuzeyinde Temim'in kabilesine ait bir su barşına vardığında... Orada bulunan Amir bin Cürmüz isimli birine karşılaştı. Amir bin Cürmüz onu takibe başladı. Vadisi Siba denilen mevkide bir fırsatını bularak Hz. Zübeyir bin Avvam'ı şehit etti. Zübeyir bin Avvam ile Hz. Ali'nin arasındaki konuşmadan bir haber o mübarek cennetle müjdelenmiş sahabeyi şehit etti. Şehit edildiği zaman yaşı 66 idi. Zübeyir radıyallahu anın şehit edildiği haberi Şehit eden i̇bn Cürmüz tarafından Hz. Ali'ye söylendiğinde Hz. Ali keramallahu veçhe Ey İbn-i Cürmüz! Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurmuştu Zübeyir'in katilini cehennemle müjdeleyin ve bunun ardından Hz. Ali Zübeyir bin Avvam'ın mübarek naaşının yıkanmasına katılmış Üzüntüsü her tarafa aşikarane belirgin olarak duyulmuş. Ve cenaze namazını da bizzat kendisi kıldırmıştı. Hz. Zubeyr bin Avvam cesur ve gözü pek bir mümindi. Mekke'de Allah için yaptığı cihat, mücadele hep tarihte kayıtlıydı. Medine hecetten sonra yapılan her adımda mutlaka o da katılanlar içerisindeydi. Allah Resulü'nün adımlarını ve izini adım adım takip eden bir sahabiydi olsa düşmüş olduğu yanlıştan dönebilmek, hatalardan yanlış giden şeyden yüz çevirebilmek... Hz. Ali'lerin şehadetine vesile olan hariciler gibi olmadan, Hüsnüzan üzere uyanık olarak bir mü'mince yaşayabilmek. Mü'min aynı delikten iki kere sırılmaz hadisini hatırlayabilmek, iki kere sokulmaz hadisince silkelenebilmek. Selam olsun Zübeyir bin Avvamca, sırat-ı müstakim üzere hayat yaşayanlara. Selam olsun ümmet ailesinin ferdi olarak fitnelere kapılarını kapatanlara, selam olsun mümin kardeşi hakkında her daim kalbinde hüsnü zan taşıyanlara, selam olsun kardeşini tekfir edip şeytandan yana yol göstermekten ise, yanlışını gösterip iman dairesinde kalmasını sağlamak üzerine adım atanlara, selam olsun Zübeyirlerin yaptığı bir hataya Alice karşılık verebilenlere, Selam olsun o iki dosta o iki mübarek insanın adımlarınca yaşayabilenlere. Ve hataların, fitnenin, nefsin çekiciliğinden, helallerin izzet ve şerefini, nefs mekkesinden, gönül medinesine, hicret edenlere selam olsun. Bugünkü programımızda böylece Zübeyir bin Avvam hazretlerini arz ederek bitirmeye gayret ettik efendim. Dualarımızdasınız, dualarınızda olabilmek, kavuşabileceğimiz en büyük şeref, onur ve nimettir. Rabbim bizi Medine-i Tayyip'e kılsın, mükerrem Mekke kılsın, muazzam Kabe kılsın, kalbimizi, aklımızı, ruhumuzu, önümüzü, ardımızı nurlandırsın, fitnelerin karanlığına en nur esmasınca İslam hürmetine, ilim, merhamet ve sevgi medeniyeti İslam çizgisince aydınlık sunsun. www. Adnan web sitemden diğer çalışmalarımızda bu programımıza ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.